Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alhamdulillah Vesallallahu selam ve, ve barek ala nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Ema ba'd. 6. ders Arapçada bakayım inşallah. Evet. El dersu's sadisu 6. ders. Eee müennes kelimelere biraz değinecek. Şimdi Arapçada kelimeler ikiye ayrılır. Müennes, müzekker diye. Müennes yani erkek kelimeler böyle biraz e, kaba tabirli. Müennes de dişi kelimeler. Şimdi bunların müzeker erkek kelimeler, müennes de dişi kelimeler öyle mi dedik? De tamam. E, bunların alametleri var. Bazı alametler lafsidir, bazıları manevidir vesaire. Bunlar gelecek. Mesela Arapçada bir isim vardır. Müzekkerdir. Mesela eşya herhangi bir eşya ismi düşünün mesela. Mektebun masa bu müzekker bir eee kelimedir. Veya mikvatun ütü demek. Bu da müennes bir kelimedir. Saatun müennes bir kelimedir. Neden? Sonundaki dişilik t'sinden dolayı. Daha kabayla ammije ibareyle yuvarlak t vardır sonunda ki noktada. <gülüyor> Değil mi? Öyle bir inşallah. Çünkü burada h. Hmm, gidecek bu. Siz yazıda görüyorsunuz bunlar. Evet. Okuyalım inşallah. Tercüme edelim. Sesli okuyalım biraz aخی bizalnız. <gülüyor> Sırayla okuyun ya. Birer satır. <gülüyor> birer cümle okuyun. <gülüyor> Hazi ibnü. Hadihi. Öyle olmaz. Hazi ibn Hamid'in olmaz ya. Nasıl oluyor? Hazi. Haza. Haza, haza. Hazi hıdidi zaman bintü Demennas. Haza. Ha haza ibnü. Bak, işte, işte. Sorun yok. Şimdi vermiş zaten üstte bakın. Önce onu anlatayım. Hazihi diye bir kelime vermiş, tamam mı? O isimdir. Hazihi bu demek. Kim için bu? Bayanlar için bu. Haze neydi? Erkekler için bu. Hazihi bayanlar için bu. Hu ve Erkekler için o. Hiye, bayanlar için o. Ente, erkekler için sen. Enti, bayanlar için sen. Dikkat edin hep böyle bayan kelimeler kulağa daha nazik gelir. Değil mi? Böyle daha yumuşak gelir. Araplar ona biraz dikkat etmişler. Ente, enti. Haze, hâzihi gibi. Evet. <gülüyor> Hazebnu hamidin. Hazebnu hamidin. bintu Yasirin. Yasirin. Yasirin. Hı. Bu erkek çocuk Hamidin midir? Bu Hamidin oğludur. Bu, Hamidin oğludur. Evet. Ve bu Hamidin kızıdır. E bu, ve bu Yasirin kızıdır. Bakın ha e, Hamidin oğluna ne dedi erkek olduğu için? Hazza dedi. Evet. Yasirin kızına Hazi dedi. Evet. İbnu Hamidin calisun. Ya sirun, ya sirun, ya sirun. Vâ, e, Vakın vakıfetun. Şimdi sonunda görüyorsunuz dişilik tesi var. Mesela diş, dişilik tesi e, sıfatlara göre, mesela sıfatlar mesela erkeğe sıfat verirken e, o sıfatı verirsin normal haliyle. Bayana verirken onu dişilik tesi ilave ederek verirsin dişilik tesi männisek taası. Mesela mühendisin mühendis erkekler için mühendisetun bayan mühendis. Tabii bunun doktor. Tabibetun bayan doktor. Müderrisun öğretmen. Müderrisetun bayan öğretmen. Bakın hep sonu yuvarlak teyle. Şimdi vakifun neydi? Ayakta olan Bayağı erkek için. Şimdi bu bayan olduğu için ne dedi cümlede? Bin Bintü dedi, değil mi? Yaser'in kızı. He, o zaman vakifun demedi ne dedi? Vakifetun. Câlisun neydi? Oturan. Oturdu. Oturyan. Değil mi? Diyorsun ki mesela i̇bn Hamidun i̇bn Hamidin Câlisun Hamidin oğlu oturandır. Ve bintu yâsirin Câlisetun Yok yok. Câlisunu kullanacaksak. Câlisetun. Böyle. Yani vasıflara ne yapıyorsun? Vasıflara, sıfatlara? Dişilik tesisi getiriyorsun. Mesela isimleri değiştirme diye bir şansın yok. Mesela mektebun, mektebetun falan. Bunlar olmaz zaten. İsim ya dişi ya dişidir. ya ya dişi bir kelimedir. Ya yani müennes bir kelimedir ya müzekker bir kelimedir. Ama sıfatlarda öyle, sıfatlar sen cümleyi kullanırken e, sana kalmış. Yani bayan kullanacaksan sıfatı bayanlaştırırsın, dişileştirirsin, müennesleştirirsin. Erkek kullanacaksan müzekkerleştirirsin. Bu şekilde. Vasıfları kişi yapar cümledeki yerine göre. İsimler de her zaman Semaidir. Yani mektabın masa her zaman mektabındır. Değişmez. Erkek bir kelimedir. Mikivatun ütü mesela her zaman mikivatundur. Dişi bir isimdir. Sıfatlar öyle değil. Anladık buraya. burayı? Sıfatlar. Birisini sıfatlandırırken herhangi bir sıfat düşünün. O sıfatı sen cümledeki yerine göre. Eğer erkeğe izafe edersen o sıfatı erkek olarak kullanırsın. E, müzeker olarak kullanırsın. Mühennet için kullanırsan... Mühennes için kullanırsın. O, o vasıfı. Evet şimdi okuyalım inşallah. Baştan. En baştan. En baştan. Hazibnu Hamidi ve Hazih Bintu Yasirin Evet. İbnu Hamidin İbnu Hamidin calisun ve Bintu Yasirin, yasirin vakifetun. Hı. Ne demek? Hamidin oğlu E, oturandır Hı. E, ve Yasir'in kızı ayaktadır. Şimdi orada Yasir'in kızıyla Hamid'in oğlunun yerlerini değiştir. Aynı cümlede. Bin bin tu Yas bin Yasir'un Yasir hamid, hamid Sadece e, çocukların yerini değiştireceğiz. Tamam. Bin tu bin ha, bintu bintur, Hamid'in Hı. calisetun Hı. ve ibnu ve ibnu e, Yasir'in Wakifu Vakif, waqifu. Tamam. Evet. Devam edelim. Men hazihi. Hadihi. Tercüme de edelim aخي güzel. Bu kimdir? Müennes için sorulan bir soru. He, müennesi soruyor yani. Gösteriyor. Men hazihi diyor. Yani kız, kız ama kız olduğunu biliyor zaten men hazihi derken de. Evet. Ama kim o kız yani? Evet. uktul o kız, kızıl mühendisi. Hı. Ohdun, kız kardeş, demek. Uhtun Ochtun, nedemek, demek kız kardeş. kardes, erkek kardeş, Eh. kız kardeş. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. mühendis Eh. Eh. Eh. Eh. Eh. demek aynı. O da o da aynı şekilde mühendis mi? Şekilde şey veriyor mu? Tabii, da. tabii manasından. Oradaki mensupluğu. Şimdi, ehye eydan, o da aynen, aynı şekilde, o da aynen, mühendis mi? Hiye diyor, bakın neden? Dişi, mühendis. Hiye o, mühendisin demiyor, mühendis setun diyor. Neden? Mühendis olduğu için. Evet. Lâ, hiye tabibetun. Hayır, o e, tabiptir, bayan tabiptir yani. Seyyaretun min hazihi. Seyyaratu. Seyyaratun olmaz, mudaf çünkü. Evet. Seyyaratu men, kimin arabası. Evet. Kalemu men, kimin kalemi. Kitabu men, kimin kitabu. Bir daha oku. Seyyaratu men hazehi. Bu kimin arabasıdır? Hazi demiş çünkü seyyaratun. Evet, müennes. Şimdi müennes bir mü mü mü mü mü isim. Seyyaratun her zaman seyyarattundur. O zaman seyyaratun müennes. Evet. O yüzden seyyaratun'u işaret ederken her zaman seyyaratun diyemezsin. Hazihi seyyaratun dersin. Veya huve seyyaratun diyemezsin. O arabadır. Hiye seyyaratun dersin. Tamam? Evet. Hazihi seyyah Hazihi Bu müdürün arabasıdır. Evet. Seyyaratu men haziye'nin Manası neydi bu kimin arabası kimin, evet. ma Sesle biraz Ma hazihi Bu nedir evet. Hazihi Mikvatun Bu ütüdür evet. Mikvatun ütü. ütü Bakın bugün bir sürü yeni isim gelecek Resimleri de vermiş zaten Mikvatun Nereden anlıyoruz o olduğunu Bizim başında zaten haziye var da Tek başına düşündün, Sonunda yuvarlak T var ya. Mühendislik T'sidir o. Tamam mı? Şimdi normal T olsa açık. O mühendislik T'si değil zaten. Ama sonunda yuvarlak T gördüğümüz zaman bileceğiz ki o kelime şey, o isim müennes bir isimdir. Evet. Limen şeyi... Evet. Bu nedir? Bu kimin bilir? Hı? Bilmen... Kim? Evet. Bu kimindir? Limen, kimin içindir. Yani burada kimin derken kime ait manasında. Burada li, lam, milk ifade eder. Milk. Lamul mülk. Mesela elhamdülillah. Mesela mülk diyenler olmuş, istihkak olun diyenler olmuş vesaire. Yani buradaki lam, mülk ifade eder. Yani kime ait, kimin mülkü, kimindir bu. Kimin için, evet. burada li. Harfi cer'dir li. Tamam O zaman ne dersin? Mesela liman için? Bak limen men. Dersin ki lam, buradaki lam harfi cer yani car. Men nedir? Mecrur. Mecrur. mecrur. Ama değiştirme şeyden. Ha, o men mebni'dir. Tamam. O değişmez. O mebni'ler nedir gelecek. Mesela liman için irab ederken cümle dersin ki lam harfi cer men mecru o zaman car mecru olayı. Mesela fil beyti'deki gibi. Zadzihi hmm. Lihalidin Evet, bu Evet Ederragetu, evet Ederragetu. Ederragetu değil, oradaki e soru O oradaki soru Ayrı bir kelime. Yani orada eliflam falan da yok başında. Hani ed derracet okursan sanki eliflam varmış gibi olur. Evet. Tamam. Ed Zaten eliflam olamaz. Ö Ayrıyetten Ö bir de mudaf. Evet. Ed derracetü enesin hazihi. Derracetü enesin hazihi. E'yi çıkar. Ne demek? Enes isim mi? Enes isim. Enes radıyallahu anh. Hı -hı. <gülüyor> ne demek? Bu Dlatego Raja to Ne demek? Bu bisiklet enesindir. Bu enesin bisikletidir. Bisikleti mi? Tersten. Mudaf mudaf buję się, ediyorduk? się, buję się, buję się, buję się, Enes'in się, buję się, buję Tamam. La się, buję się, hâzihi tu. buję Diyor ki się, Hayır. Bu Ambar'ın bisikletidir. Hı. E, o yenidir. Evet. Şimdi Cedidun yeni. Cedidetun. Neyin sıfatı? Deracetun. Deracetun mühennes bir kelime. Evet. Erkek olsaydı ne cedidun derdik? Mektebun Cedidun dersin evet. mesela. Yeni masa. Ama Seyyaratun Cedidetun. Yeni bir araba. Şimdi burada Cedidun yeni dedik. Yeni gelen kelimelerden deracetun bisiklet değil mi? Başka var mı yeni gelen kelime? <gülüyor> tamam, devam edelim. Sesiniz biraz az geliyor. Ahi. Ve der tu, enesin, kadimun. Ve der derracetu. ve, Or, ve enesin, enesin, kadiymetun. olmaz, kadiymetun. Çünkü der kelimesi nedir? Münelis. ne diyor? Enesin bisikleti ha. eskidir. Eskidir, evet. Ve derracetu Enes'in Ve Enes'in bisikleti Kadimetun Un un duyduğun zaman haber evet. Sıfat olur da ha, sonuçta yine haberin sıfatı olur Sıfa... Sıfat Vasıflandırıldığı şeyle aynı özelliği değil mi? Evet e, eşit, eşit, eşit, eşit. Sıfat bir, bir ismi sen Vasıflandırırsın tamam mı Bir ismi sen Vasıflandırırsın Vasıflandırdığın o sıfat Kullanırken isme bakarsın İsim müzekker mi mühennet mi Mühendezse, Vasfı mühendisleştirirsin, t getirerek <gülüyor> mühendislik t'si. Müzekkerse getirmezsin. Sürekli kaydı bu şekilde. Kaydı bu şekilde. Olacak. Olmuyor değil mi? Bu şekilde. <gülüyor> bu şekilde. Şimdi bakın hiçbir zaman ben diyemem istisnası çok zordur onu demek. Çünkü Arap şiirlerinde, Arap şiirlerinde istisnalar çok. Arap şiirlerinde istisnalar çok. Çünkü Arap şiirleri biliyorsun Arap dili edebiyatında hüccettir. Hatta müfessirlerin şart müfessirlerin şartındandır Arap dili edebiyatında uzman olması ve şiir ilmine hakim olması. Şekşankıtı var bir gün mevzu açıldı söyleyeyim önemli. Ölen alimlerimizden hatta Bekir Ebuzeyd o yaşarken günümüzün Şeyhül İslam'ı odur diyordu. Anlatmıştım bense onun kısasını biraz. Hani Binbaz onu bir odaya sokup ki falan. i̇bn Seymin'in ne hocalık yapmıştır. Bu Zat bir gün e, Afrika'dan suda doğru göç ederken mi yoksa başka bir seferinde mi tam hatırlayamıyorum. Bir Afrika ülkesine gidiyor. Orada tabi alim olduğu için meşhur olduğu için tanınıyor. Onu birileri misafir ediyor bir sofrada oturuyorlar böyle yemek yiyorlar. Yerken de böyle muhabbet ediyorlar birisi soru soruyor. Ya diyorlar ya şeyh merak ettim diyor en son okuduğunuz kitap veya şu an okuduğunuz en son okuduğunuz kitap hangisi? Mesela ben de öyleyim. Çok merak ederim. Ben hep merak ederim acaba. Mesela şu an Yusuf Elgafis ne okuyor? O kadar merak ederim ki. Soruyor buna. Ya Şeyh. En son okunuz ne? Bir divan aşk divanı var. Tamam mı? Ben onu okudum diye. Onu okudum diyor. Adam şaşırıyor ya. Koskoca alimsin hani bu, bu okunur mu falan. Buna gidiyor. Ya Allah alemi ya Şeyh'in yüzüne söylüyor bunu ya da şeyden sonra söylüyordu o duyuyor. Tam hatırlamıyorum orayı. Bu meşhurdur yani. Kitaplarında var. Talebelerinin bizzat naklettiği şey yani. Diyor ki ben diyor her bu tip şeyleri okuduğumda diyor, Allah'ın kitabını daha iyi anlarım diyor. Bu adam müfessir. Büyük müfessir. Neden? Çünkü Allah azze ve celle bize ne diyor Kur'an'da? Biz diyor bu Kur'an'ı Arapça indirdik canıysınız. Demek ki Allah bize bir kelamla hitap ediyor. O da Arap bir edebiyatı. Madem ki Allah Kur'an'ı indirmiş, onu anlayasınız diye. Şimdi an Kur'an'ı anlamanın birçok sebepleri var, birçok şeyleri var. Bunlardan bir tanesidir Arapça. Yoksa Arapça tek başına yetmez. Biliyorsunuz sahabe, Arapça Arapça diyeceksiniz sahabe en büyüğüdür Arapça alimlerinden. Ama onlar bile bazen Kur'an'ı anlayamıyorlardı. Evet. Sadece işte siyah eplikle bezipliği bağlıyor, bekliyor. Evet. Veya zulmü ne diye anlıyor adam. Normal lügat manasıyla anlıyor. Buna bütün zulümler girer. Halbuki oradaki zulümden maksat şirk gibi. Evet. Anlatabiliyor muyum? Heh. Ama bu demek değildir tamam Resulullah var o zaman hiç Arapça bilmesen de olur hadislere bak yeter. Bu da cehaletin bu da son zamanlarda çıkmış yeni bir hastalık, yeni bir cehalet olayı. Çünkü Resulullah'ın tek tek bütün ayetleri anlatına dair delil nerede? Mesela şöyle fıkıhta bir soru ortaya atılsa bunu sen Resulullah'ın fiilinden nereden bileceksin? Bir kadın hayızdan kesildi. Kocası yıkanmasını bekleyemiyor abicim. İlişkiye girmek istiyor. Mesela. Olur. Normal. Veya ortam müsait değil onun yıkanması için. Ama ilişki ortamı müsait. Her şey olabilir. Değil mi? Bir kampta olursunuz, bir yerde olursunuz. Her şey olabilir. Peki bu kadın... İlla gusül etmesi mi lazım yıkanması için? Şey, ilişkiye girmesi için erkeğin. Hayız kesildikten sonra diyorum bakın. Hayız kesildi. Gusül etmesi mi lazım... Yoksa, fercini yıkayıp, ilişkiye girebilir mi? Hani bunu bulun bakayım, Resulullah'ın uygulamasında. He, şöyle bana delil getiremezsiniz ya, Allah Kur'an'da ayette diyor ki, ''Onlar hayız kesildikten ve temizlendikten sonra onlarla ilişkiye girin.'' Ben derim ki, oradaki temizlenmekten maksat, gusül de olabilir. Tatahhur kelimesinin manalarından bir tanesi de gusüldür, bir tanesi de e, pisliği izale etmektir. O zaman Allah bizden ya, e, kadın fercini de yıkasa yeter, ya onu istiyor. Ya da gusletmesini istiyor. Bu muhtemel. Bunu nasıl yapacağız? Hadi Resulullah'tan bulun Bir sürü böyle örnek getirdim. O yüzden biz Kur'an sünnet ehliyiz diyoruz ama bazı şeylerden uzağız. O yüzden mesela be, e, sevdiğim bir insanın çok güzel bir lafı vardı. Onu ben hiçbir zaman unutmuyorum. Maalesef Kur'an sünnet ehliyiz diyoruz ama biz sünnet ehliyiz diyordu. Kur'an ehli değiliz yani fazla. Değil Resulullah olmazsa batacağız yani. Resul olmazsa batacağız biz. Ne manada resul olmazsa? Hani o mevzu hakkında hadis bulamazsan, o hadis bulamazsan, o ayette nasıl amel edeceğini bilemezsin. O ayet hakkında bir ayet geldi şimdi. O ayete bir şekilde inanman lazım. Resulullah'tan onun hakkında bir şey yok. O ayet hakkında mücerret Nasıl inanacağını bilemezsin. Eğer ilim ehline dönmezsen veya müfessirlerin şartlarından bir tanesi Arap dili edebiyatına hakim olmazsan batarsın. O yüzden zaten Allahu alem raci olan görüşte kadının yıkanmasına gerek yok yani fercini yıkasaydı ilişkiye girersin. Doğru olan görüşü Arap dil edebiyatına nizamını bulursun. Çünkü Allah Hazreti Ayşe mescidin temizlenmesinden bahsederken mescid gusletilir mi? Mescid gusletilir. Gusletil, ne yapılır? Yıkar. Yıkanır. Tahur kelimesini kullanıyor mescidi temizlenerek. O zaman burada kadrunmuş tarak vardır. O yüzden zaten Şehkelbani de onu tercih ediyor ve başka halimlerimiz de onu tercih ediyor. Kadının yıkaması yeter. Bu da zaten erkeklerin işine giriyor. Allah'ım diyorsun bu da ümmete kolaylık. Evet. Devam Çünkü mı? neden hakikaten bu müşkilat? Mesela şimdi diyelim ki kadın hayızdan kesildi, değil mi? E sen şimdi e, ne yapacak o kadın? Eğer ne yapacak o kadın? Mesela kolaylık yönünü söylüyorum, yıkanacak, değil mi? Sonra gelecek, seninle ilişkiye girecek, tekrar yıkanacak. Bir şey, bu biraz eziyet. Şey, şey, Albaninin şey metodu nasıl? Elvanî metodu Allah razı olsun. Al Biz, o bize şey düşmez ya. Yani. Şeyh Elvanî'yi eleştirmek bize düşmez. El eleştirmek anlamı soruyorum. Onun metodu nasıl dedim yani. Ve ben eleştiremem çünkü eleştirecek bir yanını görmüyorum Şeyh hmm. Elvan. Yani. He? Eleştiriyorum anlamında Metod anlamda anlamında soruyorum. Yani o e, sünnete bakıp yani sünnetten alma şeyim var. Çok daha farklı diyor metodu. Tanımıyor. Şeyh Elvanî, Şeyh Elvanî, Şeyh Elvanî El El El tamam mi? orijinal %100 bir selefidir yani bu kadar. Evet. E, Dini almak istiyorsan Elbani'nin menajeriyle alabilirsin. Bu evet. kadar. Ben onun ötesine gidemem. Ha birileri bir şey söylemiş mi? Hı hı. Söylemiş. O benim haddim değil yani. Benim haddim Yok, değil. Ben yani. şey anladım ben seni anladım da ben genel olarak söylüyorum. Yani anladım şey ben doğru. seni çok iyi anlıyorum. Çünkü, Türkiye'de çevrimuşlarız kitap biz adam çok çok iyi de tanımıyoruz. Ya ben yani. tarih çok tarih iyi, tarih iyi anlıyorum. Yani. Tabii Elbani keşke biz tanısak da. Evet. O namaz da zaten Türk, <gülüyor> Türkçe çevrilen namaz da orijinal namaz insanların İnsanların da onun ço çoğunu bilmiyor maalesef. Evet. Elvan'ın Türkçe'ye basılan namaz kitabı muktasardır. Aslı kalın üç cilttir namaz kitabı. Sadece namazın şeklini anlatıyor. Kalın üç cilttir. Evet. Bizdekiler muktasardır yani. yani. Biz maalesef iki hadisle anlatıyoruz bütün namaz şeklini. Evet. Demek istediğim müfessillerin şartlarındandır. Şiire hakim olacak, <gülüyor> Arap Dili edebiyatına hakim olacak. Bizim Avvadul Megami'si vardı. Bana göre şu an yaşayan alimler arasında tefsir ilminde en uzman olanlardan bir tanesidir. Ben onun derslerine oturdum haftada bir gün. Zaten Medine'deki dersi haftada bir gündü. Başka şehirlere gidiyordu. Adam, Adama tabir caizse yalvarıyorlar talebeleri yıllardır adam kitap yazmıyor. Ben ehli değilim diyor. Halbuki adam alim yani. He, maslahattan bir, bir, alim olması şart değil bir insanın kitap yazması için. Maslahat gerekmedikçe işi ehline bırakmak lazım. Hadiste de diyor ya, işini ehline bırakacaksın. He, ama maslahattan dolayı yazarsın tabii. Türkiye'de maslahat var. Türkiye'de zaten ilim talebeleri var. On, onlar da yazmazsan ümmetin haline ne olur? Tabii ki yazacaklar. Evet. Okuyalım mı? Oku. Kaldegi, saatu alijen, bu alimin sa'atidir. des. Kie, gemile O, gerçekten güzeldir. O yani, saat yani aklıma gelmişken hazır şey olmasın, mevzu eksik kalmasın, bu sadece böyle görüşü değildir. Şeref alimlerinden, geçmişten de var yani, bu görüş, o yüzden şey bilmeyin. Hatta günümüz alimlerinden de var mesela Ömer Bazmız gibi vesaire. Hı. Tamam. Yani bu şaz bir görüş olarak anlamayın. Biz bunu tercih ediyoruz ama kişi gitsin ihtiyatı alırsa alsın o e, ayrı bir mevzu. Der ki ya hanım gitsin gusletsin o ayrı bir mevzu. Biz için fıkhi boyutunu söylüyoruz yani. Fıkhi boyutunu. Caiz inşallah bir sorun yok. ve hâzihi Kodurun. Kodurun, kodurun. Kodurun. Kodurun. ahi, ja, kledurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Dur Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Kodurun. Dur Kodurun. Kıyı check çekebilir misin abi? Kıyı kıya. Ku. nie sopanın biri yazmıyor. Yak baştan tercüme edelim. Bakın. Milakatun nedir ahe? Kaşık. Kaşık qidrun tencere. Şimdi sonunda var Yok. Yok. O zaman isimlerde illa müennes olması için müenneslik tesi olması şart değil yani. Semaiyidir bu. Evet. Duyup ezberleyeceksin. Tamam? Evet. Duyup ezberle. Manevi müennesdir, duyup ezberleyeceksin. Manevi müennes. Müennesin kısımları gelecek. İleride inşallah. Duruşta belki hiç gelmez bu dört kitabı bitirdim. İleride böyle Arap dili edebiyatında evet. ilmi anlatan kitaplara girdiğimiz zaman böyle tabiri caisse medrese kitapları falan. O zaman Biz ıs, ıs, ıslahları, ilmi silah kullanacağız. Evet. Kaydeleri iyice açmaya çalışacağız. Bildiğimiz kadarıyla tabii. Evet. Öyle çok falan benim Arapça bildiğim yok. Ben okuyorum. Hala da okuyorum. ne kadar da okuyacağım Arapça. Hiçbir zaman bırakmam yani Allah'ın izniyle. <Gülüyor> el mil fil kıdri Kıdri. Güveç diye yazmışız ama tencere. Ten tencere, tencere. Tamam. Zaten resimde var ya. Tamam. Kaşık. Tencerenin içerisinded. Bakın şimdi, ahi. Hâzihi mil'aqatun. Mil'aqatun kaşık. O yüzden hâzihi dedik, haza demedik. Hâzihi mil'aqatun bu kaşıktır. Ve hâzihi qidrun, bu da tenceredir. Sonra diyor ki, el mil'aqatun kaşık fil qidri, tencerenin içindedir. Evet. Hâzihi bakaratul fellahi. Fellahi. Fellahi. Bu çiftçinin ineğidir. Çiftçinin neyisi? Evet. Fellah çiftçi demek. Maşallah yani şeye güldüm. Fellaha biliyorsun o kelime yani yeni geldi. İyi maşallah. Fellah çiftçi. Adana Bakara'tun. Dolana e, Bakara, e, Bakara suresi yani inek. Evet. Suresi neden? Çünkü o kıssa geçtiği için. Evet. Yani Türkçe'de bir manası olan kelimeleri Izraelim ezberlemek daha kolay yani fellah kelimesi Türkiye'de de olan bir kelime olduğu için <gülüyor> nie Bakaratun o zaman ne müennes? He. burundur ve bu da e, Herziği uzunun ve herziği Bu kulaktır ve bu gözdür. Bakın dikkat edin herziği uzunun dedi ve herziği aynon dedi. Değil mi? Evet. Bakın altı enin diyecek ki şimdi uzunun ne demek önce? Uzunun kulak. Tamam. Aynon da göz demek. Hı. Allah da diyor tezgiri bir ay önüne gözlerimizin önünden akıp gider falan. Burada çoğunlu kullanmış aynı kelimesi tekilidir on. Allah'ın sıfatlarından. Ayn. Şimdi ayın, göz. Uzu'nun kulak. İkisi de evet. Şimdi alta bak. Diyecek ki hazihi ve hazihi yedun. Bu eldir ve hazihi ricinun. bu da ayaktır. Bakın el de müennes, ayak da evet. Şimdi ama desen ki haza ra'sun. Bu baştır, kafa. Yani i̇nsanın kafası. Haza dersin o müzekkerdir. Değil mi? Şimdi Kaydedir insan uzunda insanların ağzasında iki tane olan ağzaları düşünün göz el ayak bunlar hep nedir Mühendis. ha iç organlarda da bu kadar net mi yüzde yüz mü orasını araştırmadım ama zahir organlara bakın dıştan görülen kaşlar evet. belki kaşı tek sayabilir <gülüyor> o ayrı bir da. ona ben dikkat etmedim bak kulak Dudak Şefetun Değil mi? Bak mesela burun Enfun Tektir Ha demeyin burunun iki tane deliği var iki burun sayırız Tektir ha tamam Ha Şimdi burun Enfun Bakın o erkek Haza Enfun dersin Bu burundur Ama çift uzlara dikkat edin Bunların hepsi nedir? Müennes O yüzden haziyi kullanırsın Mesela dil Lisanun Tektir o yüzden ne? Okay. Ama her tek Oğuz illa müzek... müzekker olacak diye bir kaydı yok. O da ayrı bir bak. Tamam okuyalım inşallah. Baştan Kulak okuyup tercüme de... edelim. Baştan? Bu hazi zihi uzuğunun ve zihi, aynun. Hı. Bu kulaktır ve bu gözdür. Bu her zihi yadun będzie jadł, błędź, Bu błędź, a bu ayaktır. i krawek tu, okowies, i nie jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, jest, Bu mescittir. Bu mescittir ve bu da okuldur. Metresidir okuldur Men hervihi hervihi uktu Abbasin. Bu kimdir? Bu Abbasin kızıdır. Kız. Kardeşidir. Kardeşidir. Ha da di ve Bu horozdur. The bu tauktu. tavuktu. deżardziec nie tauktu. Dziękuję bardzo. Hızlı hızlı geçelim Adem, inşallah. drugiej strony, Michal. A z drugiej strony, Michal. bu Yasirin. yasirin. yasirin yasirin. Ejna, ejdru, ejdru, ejdru, ejdru, Lahmi ejdru, ejdru, et ejdru, ejdru, ejdru, ejdru, çıkarın. E. El ejdru, çıkarın ejdru, ejdru, ejdru, et demek. Et ejdru, ejdru, I ejdru, fit ejdru, ejdru, ejdru, Dışarıda satanlar açık bir laf. çok severim. Giderim inşallah. Gider git derlerdi. O buzdolabının içindeydi. Evet. Sellace, yeni yeşti. "الثلاجة" peltek, "الثلاجة" buzdolabı e demek. Evet. tencereydi, değil mi? Evet. Şimdi burada resimler var. Hemen bu resimleri Yaldırıyor. tek tek bakın e, Türkçesini söyleyin hızlıca. Tamam. İnşallah. Hadi. Kalem o. Senin de. Türkçe'sini söyle durun. Tabii. Kalem. Eee "ملعقة" kaşık. Evet. Kitabun kitap, kamisun gömlek, beytun ev, saatun saat, seyyaretun araba, e, nafizatun pencere, kadimun ayak, selle, e, e, kadimun, kadimun ayak değil, kadimun eski demek, riculun ayak. Kadimuna, sen Kademun. Kademun da adem, ayak adem, demek. Yeda'ul cebbaru kademuhu Diyor ya hmm. Cehennem için ne yapar? Allah kademini evet, koyar. Evet. Ayağını koyar yani. Evet. Tabii maalesef Biz bunda müşebbih gibi anlıyoruz. Cehennemin üzerine koyar demek o. Oradaki fi ala'dır da ee, Riclun diye de geçer başka bir rivayette Allah için. Hmm. Anladın mı? O yüzden mesela cahiller kademunu tevil, tevil ederler. Derler ki işte kademun mukaddem demektir. Yani Allah ön, önce bir şeyler daha koyar oraya cehennem biter. Çünkü kademin manalarından bir tanesi de öncü, öncü kapa, demek. Yani bir, bir şeyler e, ekler hani bir şeyler yaratır koyar falan. İyice cehennem dolar diye. Çünkü kademin manalarından bir tanesi o. Öyle tevil ediyorlar. Şimdi adama sen alimlere dönmezsen. Anladın mı? Arap diliği de birini de fazla bilmezsen ilmi ehlinden almasam ona cevap veremezsin. Adam bir yandan haklı. Sen niye bunu kadem diye ayak diye alıyorsun da ön mukaddem olarak almıyorsun diyebilir haklı. O adama bir sürü cevap var. Bunlardan bir tanesi dersin ki başka bir rivayette riclün geçiyor. Evet. Ayak. Hanım. İkincisi kademun kademun sadece kademun bile geçse yine ona reddiye var. Onların hepsi hakikate de gelir inşallah. Evet. Derra, derra cetun, bisiklet. el <gülüyor> Evet. Aynun. Göz. Orta aynunu mu vermiş Eren abi? Enfunu mu vermiş? Ne biliyorsun? <gülüyor> Bence göz. enfunu vermiş. Okay. Tabii. Ben gözde... Çünkü özellikle böyle burunu büyük çizmiş bir de yan çizmiş. <gülüyor> <gülüyor> <Bilmiyorum ben> gözde... <gülüyor> Kolay mı o gelmiyor. <gülüyor> <abi? gülüyor> tamam. Allahu alem onu vermiş yani. Allahu alem. <gülüyor> Ama göz de olabilir. Bilmiyorum. Şimdi bak şimdi dur, şu an tereddüt ettim. Göz daha ağırlıklı bastı bana. Başka Bir kari neden dolayı. Neden diyeceksen? Şu ana kadar geçen kelimelerin hepsi geçti mi? Geçmişti. Hmm. Resimlerin hepsi geçti mi? Geçti. Geçti. Nafizetun geçmedi herhalde. Geçti mi Nafizetun? Ha, geçmedi. Geçmediyse tamam yeni vardır o zaman. Şimdi ben <gülüyor> hani geçmemiştir diye şimdi düşündüm demin. Nafizetun Geçmemiştirse tam. bu... Nafizetun un... geçmedi değil mi? Pencere. Nafizetun geçti mi hiç? Yok pencere geçmedi. Nafizetun. Geçmediyse tamam burundur o zaman. Geçti. <gülüyor> Geçtiyse çünkü şey geldi aklıma. Ya bu geçmişse demek ki geçenleri veriyor. enufunda geçmediği için gözdür falan diye düşündüm. Allah alem. Tafadalak. Um, dudak. Şefetun. şefetun. Bak şefetun yeni geçmedi, kelime. Şefetun. Enfunda geçti. Enfunda geçmiş evet, doğru. Evet. Enfunda geçmiş. Tamam. Şefetun dudak. Evet. Kıdırun. Evet. Tencere. Tencere. Çeğirme, çevirme çevirme. Aha. Evet. Ütü O olabilir, yeni öğrendin, sorun yok kanka. ütü. Evet. Evet. Kursiyun, sandalye. sandalye. Ee, miftahun. Anahtar. Selacetun, buzdolabı. Hı. Mescidun, cami, mescit. Necmun, yıldız. Cami de mahval, hep mescitte. İnşallah. Tamam. Necmun, yıldız. Ikra il misale. Misali oku. Ve kevwin. Oluştur. Cümelen. Cümleler. alane, Gyrari. Bożytkları üzerine. Şimdi burada ne demiş? Muhammedun talibun. Ne yapmış? Amen ve ennesini Şimdi beyin cimnastiği yapıyor tabiri evet. Muhammedun talibun. Muhammed talebedir. Aminetu Bayan ismi terimini almaz. Talibetun, Tali sıfatları terimini alır ha. Hı hı. Öyle anlamayın tam. İsimleri terimini alır. Özel isimleri var ya. Talibetun. Şimdi bakacağız. Alta nasıl yapıyor bu? Şimdi Hamidun demiş. Tabii evet. bunu. Şimdi Hamidun erkek ismi. Bir bayan ismi getireceğiz. Karşıda getirmiş Fatimetu. Evet. Tabii bununun neyi? Bir vasfı, vasfı. Hemen bu vasfi müenneleşleştireceğiz. Fatimetu, evet. tabii betun. Tamam. tamam. Okuyalım hızlıca. Evet. Okuyun, okuyun. Tercüme ederek. ve muslimun, o müslümandır. Hiye muslimetun, o müslümandır. Tabi. Allah Kur'an'da ne diyor? Ya eyuhellezine, yok. Ya eyuhellezine aminu, mesela örnek. Veya Allah innemel mu'minun, veya bu lafızları kullan. muslimun. Burada hep müzekker zamirleri kullanıyor ama buna müennes girer. Bu tefsirde kaydedir. O da nasip olursa bir yerde karşımıza çıkar. Evet. El babu mughlakun. <gülüyor> Kapak kapalıdır. Hı. El nafizatu Murlakatun Mughlaqatun dilahi uzatma. Murla Katun Murla Tencere kapalıdır. Muslimun muslimetun mughlaqun mughlaqatun. tabibun tabibetun. Talibun talibetun bu şekilde. Evet. El mindil el mindilu Wasikun Wasichun dil uzatma yok. Wasichun. Wasichun. E mendil mendil şey, kirlidir. kirlidir. Bakın şimdi el-mindi vesihun. Şimdi mendil kirlidir. Evet. Şimdi o mendil erkek ya. O zaman sen yeni bir tane ne yapacaksın? Şimdi vesihun'u vesikatını yapacaksın ya. Hı hı. O zaman bir özel bir isim o zaman bir isim bulacaksın. Evet. Dişi. Burada hemen ne seçmiş kendi hafızına? Ne başka kirli olabilir müennes evet. olarak? El demiş mesela. Evet. El. O zaman demiş ki el-yedu el. El-yedu. El. El Yadullah yedu. fekaye evet. Allah'ın eli onların evet. eli üzerindedir. Değil el mi? Yedullah ve yet kelimesi. Bak bu Allah'ın sıfatlarından bir tanesi yet. Burada Esna. el yedü yet demek. Evet. Şimdi ben bunları gelende Kur'an'da böyle net bildiğimiz şeylerden bahsediyorum ki birin o kelimeleri böyle aklınızda olsun. Güzel olur. Elmin mendilu vesihım. Mendil kirlidir. Bir unutmuyorum. Arapça'ya böyle daha işte yıllar önce ilk başladığımda böyle e, şey geçmişti. Böyle yeni yeni okuyoruz. İlk böyle öğrendiğimiz kelimelerden bir tanesi ilk daha birinci gün yani pratik ve usulüyle başladık Ena. Tamam mı? Sonra benim aklımda birden kulye evvel kafirun geldi suresi. Diyor ki la ebudu ma ve la diyor ya. Hemen dedim ki hocam dedim burada bir ene var kulye evvel kafirun'da. O bu öğrendiğimiz ene'mi hani ben. Evet dedi. Bir sevindik. Bir sevindi. hani meal yaptık ya bir kelimeyi. <gülüyor> Sübhanallah o var ya oluy bu hiç unutamam. Benle evip halamın oldu biliyorsun. gurbette çalışacağım. Sübhanallah var ya Ya o kadar hoşuma gitti ki <gülüyor> dedim ki <gülüyor> vay dedim şimdi Kur'an'ın meal yapıyorsun hani bir kelime bile olsa çok hoşuna gidiyor insanın. Evet. Bu aklıma geldi şimdi bu yedi söylerken. Elmin dilu ve sihun eliyedu ve sihhatun kildir. <gülüyor> evet. <gülüyor> Eşşayu evet. harrin. Ha har harrin. <gülüyor> <gülüyor> Eşşeyh okuyor. Eşşeyh okuyor. Evet. Harun değil. Araplar çaya şay der. Mesela meçhidine evde olur. şey olur. İşte Ramazan'da böyle e, iftar sofralı olur ya. Evet. Dersin ahiyatini şai. Şay dersin. Bir çay ver dersin mesela. Burada eşşai çay. Harun uzatmalı. Bir de şeddesi var orada. Harun sıcaktır. Şey evet. Sıcaktır. Ama ne Arap da. ülkesinde har deme. Bana sıcak bir şey verdiniz ama har dersen adam alın, Hardan acı anlıyorlar. Hani süt, leben olayı gibi var. Ya, onun gibi biraz karışık. Har sıcak alınırlar. Mesela orada McDonald's gibi bir yer var. Elbeyk diye. Mesela biz arkadaşlar oraya giderdik. Bir, tavuk çeşitleri var. Mesela acısından istediğimiz zaman e, şey derdik mesela. Musahab vardı tavuk türlerinden. Musahab har ver derdik mesela. Yani acılı. Sıcak için ne diyorsunuz? Sahin derler. Ne? Sahin kelimesini kullanırlar. Genelde. Sin harfiyle, Sah. sattile. Evet. El Kahwetu. El kahvetu. El kahvetu. kahwe. Hmm. da... Kahve, by Harratun, Sajakter. Harratun. El mescidu. El mescidu. Evet. El medresetu tu, Evet. E, Mescid evet. e, uzaktır. Ondan sonra... Dersane, okul okul uzaktır, uzaktır. ev evet. sizden şikayetçiyim harfleri vurmuyorsunuz dikkat etmiyorsunuz et talibu, et -talibu. Maridun. Maridun. maridun evet e öğrenci hastadır zaten bu dat zat za, harfleri falan var ya veraz zalim evet. veraz dal zaten bu <gülüyor> Türkiye'de müşkület İnşallah sorun yok. imamlar güzel okuyor, doğru düzgün okuyor. Evet. Hiç unutmuyorum. Suud'da bu, ki, bu konu hakkında sadece 600-700 sayfalık bir kitap yazılmıştı. Suud'da basılmış Sadece zatla zayı münakaşa ediyor tartışıyor yani. de evet. evet. Sorun yok inşallah. E, bu, doğru okuyorlar Türkiye'de de. Evet. Et talibetû e, mir yada tu. He? Mereydatun. Mereydatun. Mer Mereydun, Mereydatun. O kadar. Sonra T koyuyoruz. Bu sefer kız talebe, bayan talebe nedir? Hastadır, Hastadır. evet. Meriçun hasta. Evet. El, el hisanu. hisanu, evet. El hisanu un. Evet. Sariyan. Hızlı demek. Ha. Hı -hı. Se Hı. Evet, araba hızlıdır. Araba evet. Hızlıdır. El kameru cemilun, evet. ay güzeldir, eş şemsu cemiletun, Hı. güneş güzeldir. Şimdi el kameru cemilun, ay güzeldir, eş şemsu cemiletun. Ne anlıyoruz? Demek şems kelimesi neymiş? Şems evet, müennes. Evet. Şimdi Allah-u Alem ya bu kitap, ya bu durus kitabının ikinci, üçüncü ciltlerinde veya dördüncü cildinde veya başka bir yerde ben okudum, aklıma da gelmiyor. Şiir veriyor böyle. Diyor ki işte güneşin diyor, şey müennesin diyor, erkek olmasını... Ona kibirlik vermesin. Bilmem de güneş de böyle böyledir falan böyle bir şeyler anlatıyordu yani. Gelir inşallah kitapta olması lazım. Evet. El Abu Jalisun. El Abu. El Abu Jalisun. -E Önce Ebu. onu tercüme edelim direkt, sonra birini. Baba. Oturandır. Bo baba oturandır. Oturuyor. Gelis betu, evet. anne oturandır. Evet. gelen <gülüyor> te. Gelen cümleleri ne yap? Doğrula. Hata var burada. Şimdi birisini yapayım ben. Şimdi hakîbetu men, kimin çantası Hazı? Bu kimin çantasıdır? Hata ne? Haziyi olacak. Evet, Çünkü neden hakîbetu meniz? Hazı müzekker. Evet. E şimdi Hazı ile neyi işaret edeceğim? Hakibetünü. O zaman haziye diye evet, işaret evet. etmen lazım. Hakîbetu men haza. Değil? Hakîbetu men hadi. Evet. Bu kimin çantası? Hemen altı okuyalım. Hatayı söyleyip düzeltelim. Ders, bu ders bitsin inşallah. Afiyetler. Evet. Devam. El Gurfe Tu Meftu Hun yazmış. El Gurfe Tu Meftu Hatun olması lazım. Evet. Kapı açıktır. Şey oda açıktır. Evet. Hada seyirat Hada seyiratun seyiratun seyiratut tabibi. Ee, bu doktorun, doktorun arabasıdır. arabasıdır demiş. Evet, hata nerede? Hata Haziye olacak. Evet, Haziye seyyaratu bir olacak. Tabibi olacak. Tabibi olacak. Tabi bi tabi bi yi bi yi değiştirmiyorsun. Tabi. Tabi değiştirmiyorsun. Tabi. Çünkü müenneslik orada arabayla alakalı, doktorla evet. değil. Doktorun müennes bir arabası var yani, evet. tamam mı? Arabası var, evet. Hazı seyyaratu bir. Bu doktorun arabasıdır. Şe Haziye seyyaratu tabibi bu doktorun arabasıdır. Falarak. <gülüyor> Miftahu مفتاحو سيارتي. Bu araban عربان anahtaridir dedi. Hata ne? Anahtar müzekker. Müzekker. Hazihi, haza olacak. Haza مفتاحو سيارتي. Devam. Ey, Ayn, eyne el- Eyne araba. Eyne el-bakaratu? Sende bakaratı mı? Hmm. Tamam, hmm. sorun yok. Birek Oku. Huwa şarî. Yeni Türk, Türkiye'de basanlarda seyyaratı koymuş. Hı hı. Tamam. Huve şarî demiş yanlış. Heh, hiye Doğru. Evet, şarî. Evet, burada da demiş ki keşfinkinde eynes seyyaratu. Araba nerede? Huve şarî. O caddede. Hiye. Ne diyecek? Hiye fi şarî. Araba mühendis. İkra, oku ve kutub, yazma adap diyeva kelimet. Kelimelerin sonlarını dabt'le ederek, harekeliyerek işaretler. Yani evet. okuyalım. Bakın burada dikkat edin dört cümlede de lamu vermiş. Bu demin geçtiği harf icar. Onun, onun kullanış şekillerini vermiş. Burada lam için manası veriyor. Aitlik manası veriyor. Evet. Okuyalım. Haza li li Muhammed'in. Ben bu ilk cümleyi ben okuyorum. Haza bu li Muhammed'in. Muhammed'indir. Evet. Tamam. Wedali ve o li hamidin hamidindir bakın hamidun demedim muhammedun demedim din dun tamam ee, ona dikkat edin neden çünkü harf cer var lam orada harf-i cer mesela evet. ne gibi hemen Fatiha'dan örnek elhamdu <gülüyor> lillahi bak hu demiyorsun lillahi <gülüyor> hamd <gülüyor> Allah'a Allah mast. orada ki lam istihkak diyelim evet. biz ona tamam, tamam. mülk gelir istihkak <gülüyor> <gülüyor> Bu haza li Muhammedin. Bu Muhammed'indir ve zalike li Hamidin. Ve o Hamid'indir. Evet, okuyalım. Limen hazihi? Ne demek? Bu kimindir? He. Hazihil hazihi li hazihi li yasirin. Li baştan oku şimdi. Limen hazihi? Hazihi li yasirin. Hımm. Bu kimindir? Bu yasir'indir. Evet. Ha bak gelmiş zaten evet. elhamdülillah. Alhamdulillahi. <śm Your> evet. Hamd Allah'a mahsustur. Evet. <śm guerra> lillahi lillahi, lillahi. Allah'ındır. Nedir? El-Mashriku ve'l-Maghribu. Doğu da batı da Allah'ındır. Doğu neresi? Do, yani burada neresi derken hangi kelime burada? Garabe, Garabe. battı. Batı. batı o zaman. Śaraqa doğu... doğdu. O evet. zaman şart. doğu. El maşrik. Doğu. Diyor, el mağrib. Batı. Evet. Doğu, doğu da batı da nedir? Allah'ındır. Lillahi'l maşriku vel mağrib. Bak bunlar hep ayet veriyor. Evet. Fak fak böyle ayet de artık size şey yaptırmaya çalışıyor. A, çaktırmadan. <gülüyor> Türkçe'ye geçmiş aslında ya. Evet. Yani Şark sofrası. Tabi tabi. Lillahi'l maşriku vel mağrib. Doğu da batı da Allah'ındır. Şimdi. El kelimatul detu, Yeni kelimeler. El mikvatu Ütü. الدراجة ناي بيسيكلي بيسيكلت الملاقهه القدر طنجره البقره انيك الفم. الفم الأذن قلع. اليد ال الرجل أيق. الشاي شاي. الأم أمي. El cennetu tahta ummuhat taqda tahta aqdamil ummuhat annin çoğuludur ummuhat cennet annenin ayakları El sellacatu sellacatu şey buzdolabı El ah. kahwatu kahve Hmm sarii'un hızlı hızlıdır evet hızlı olan yani El نافذة نافذة pencere cidden Bakın ilk defa verdi cidden. İspanya niye evet. verdi acaba? Hakikaten yani niye böyle gerçekten. sonda verdi? Şimdi cidden, gerçekten. gerçekten. Cidden, hakikaten. hakikaten. Mesela Arap der ki böyle böyle oldu. Cidden dersin. Gerçekten mi? Soru altı. Şey bir değil mi? E ses de. sonu. Yo. Illa ses, ses sonuyla sorulaştırırsın bunu. Türkçeye de. Özellikle Kürtçe'de mesela. Mesela ben. Kürtçe bilirim yani. Kürtçenin %99'unu anlarım. %70, %80 konuşurum da konuşma tam değil ama %99'unu anladım. Sesle çok soruyorlar evet. Sesle, ses tonuyla çok soru çok sorulur Türkçe'de. Evet. Mesela mesela sen gittin demek Türkçe'de TİÇO demek tamam mı? Dersin ki TİÇO, evet. sen gittin mi? Tamam Bunun gibi. Türkçe çevirip de sorduklar zaman aynı şekilde soruyorlar zaten. Hep kelime yarım gibi kalıyor. Evet. Sen, geldin, ben sende diyorum onu. Eren abi geldi mi? Ödevi dersten sonra veriyorum. Allahu alemin <gülüyor>